Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi ya Rabbil alemin. Esselatu ve selamu aleyke ya seyyidil evveline vel ahirin. Ve ila cemil enbiyayı vel muselim. Ve ila cemil evliyayı. Ve elhamdülillahi ya Rabbil alemin. Bugün inşallah hep beraber cihadi anlamaya çalışacağız. Kelime manası itibarıyla cihad... Allah'ın emridir, cehdetmek, çaba gayret sarf etmek manasına gelir. İki türlü cihat vardır, biri zahiri olarak yapılması gereken cihat yani çaba gayret, biri de manevi olarak yapılması gereken cihattır. Manevi olarak cihad yapıldığında, mesela alimler aklıyla, ilmiyle cihad ederler. Aklıyla, ilmiyle cihad yapıp, eğer Kur'an'dan, sünnetten hüküm çıkarabiliyorsa, buna müştehid, yani aklıyla, ilmiyle cihad eden alim denir, müştehid. Cihad deyince savaşı anlamıyoruz. Savaş da onun içinde bir parçadır sadece. Allah mutlak surette her mümine iman edenlere cihadi emrediyor. Hatta öyle ki eğer cihad etmek size her şeyden daha sevgili değilse Allah'tan belanızı bekleyin dedi cihadı bile sevmek gerekiyormuş Allah neyi vahyetmişse o mutlaka lazımdır kulun önce ona iman etmesi lazım, anlaması lazım sonra gereğini yerine getirmesi lazım yani Allah'ın ayetlerini duymamazlıktan anlamamazlıktan duymamış gibi anlamamış gibi yapamaz cihad hayatın Bütününü kapsar, baştan sona hayat cihattır. Yani mücadeledir. Neyle mücadele ediyor? Kendisiyle Allah arasına giren her şeyle mücadele ediyor. Bu mücadeleyi öğrenmesi gerekir. Kimden? Elbette ki Allah'tan, elbette ki Resulünden. Allah nasıl emretmişse Resulü öyle yapmıştır, öyle yaptırmıştır öyle tavsiye etmiştir kendisi de öyle yapmıştır önce ilgili ayetleri hep beraber anlamaya çalışalım sonra hep beraber anlamaya devam edeceğiz inşallah Euzubillahibineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Kul de ki eğer emir kul ile geldiyse bu inşa ayeti demektir yani yapılması gerekenleri Allah beyan ediyor nasıl olmamız gerektiğini Allah beyan ediyor evet eğer bir kurbunu söyleyecekse söylediğinin doğru olması gerekir eğer onu yapmıyorsa yani iman etmemişse ahlaka dönüştürmemişse amele dönüştürmemişse o bunu söyleyemez söylerse ne olur? söylerse yalancı olur eğer de ki dediyse Önce sen böyle ol dedi. Koy inkâne aba okum de ki onlara babalarınız ve evna okum çocuklarınız, evlatlarınız, oğullarınız ve ihvan okum kardeşleriniz ve ezvacukum eşleriniz ve ashiretukum aşiretiniz. Irkınız, Taraftarlarınız, akrabalarınız ve emvan teref tumuha, o biriktirdiğiniz mallarınız ve ticaretin tekşetine kesadeha, kesada uğramasından korktuğunuz ticaretiniz ve mesakiyunu o razı olduğunuz sevdiğiniz evleriniz. kulmin Allahi ve resulihi ve cihadin fi se Eğer Bunlar sizin için Allah'tan resulünden ve onun yolunda cihad etmekten eğer daha sevgili ise onları Allah'tan resulünden ve Allah yoluna cihad etmekten daha çok seviyorsanız bu Hatta diye Allahu o zaman bekleyin Allah'ın emri, Allah'ın gazabı gelinceye kadar bekleyin. Eğer böyleyseniz, Allah'tan size gazap gelecek, bunu bekleyin. Vallahu la yehdil kaimel fasihki. Allah fasık olan kavmi hidayete erdirmez. Böyle olanlar fasıktır Allah onları hidayete erdirmez. Allah hiçbir şeyi dışarıda bırakmadı. İster babalarımız olsun, analarımız olsun, evlatlarımız olsun, ticaretimiz olsun, evlerimiz olsun, çocuklarımız olsun, aşiretimiz olsun, akrabalarımız olsun, her ne olursa olsun. Eğer onları Allah'a, Resulüne ve Allah yolunda cihad etmeye eğer tercih edersek belanızı bekleyin derim. Fasık olmuşsunuz. Allah fasıkları hidayete erdirmez dedi. Allah'tan Resulünden belki daha fazla sevmeyebiliriz. Ama yetmez. Böyle söylerse kendimizi kandırmış oluruz. Allah cihadı oraya ekledi ki kimse kendini kandırmasın, anlasın. Eğer Allah yolunda Cihad etmek, bizim için her şeyden daha sevgili değilse, niye daha sevgili olması gerekir? Çünkü Allah yolunda cihad etmek, Allah'ı sevmekle ölçülür. Allah'ın rızasını kazanmak için, çaba gayret sarf etmekle ölçülür. Eğer Allah'ı seviyorsan, cihad etmeyi seversin. Onun rızasını kazanmayı seversin. Dostluğunu, yakınlığını kazanmayı seversin. Onun için her türlü fedakarlığı yapabilirsin. Her şeyi feda edebilirsin. Kim ne derse desin, her şeyi kaybetmeyi göze alabilir ama Allah'ın rızasını kaybetmeyi göze alamazsın. Bu iman ile ilgilidir. Yani Allah'ın yolunda cihad eşittir iman. Ne kadar imanın varsa cihadın da çaban gayretin de o kadar olur. Bu cihadı yaparken bu cihad her anda yapılması gereken cihattır. Yani gerektiğinde her şeyden vazgeçebilmen gerekir. Her şeyi Allah yolunda harcayabilmen gerekir. Kullanabilmen gerekir. Feda edebilmen gerekir. Anan da olsa, baban da olsa, evladın da olsa, ticaretin de olsa, evin de olsa, aşiretin de olsa, ırkın da olsa, her ne olursa olsun. Böyle bir durumda kulun tek bir çaresi kalır, Allah'ı istemek. Onun için her şeyi feda edebilmek. Yoksa, yoksa Allah fasıkları hidayete erdirmez. Eğer böyle değilsen, fasıksın sen, yalancısın sen. Bak kafir demedi. Fasık dedi. Bunu kime söylüyor? İman edenlere söylüyor. İman ettiğini iddia edenlere söylüyor. Ben müminim, ben Müslümanım diyenlere söylüyor. Allah yolunda ne zaman, nasıl cihad etmek gerekiyorsa, öyle cihad etmek gerekir. Bir, Allah'ın emirlerini yerine getirmeye çalışırken cihad etmek. İkincisi, Allah'ın nehy ettiklerinden, yapmayın dediklerinden sakınırken cihad etmek. Bir zahiri cihat vardır, bir de manevi olarak yapılması gereken cihat vardır. Yani kul baştan sona her anında cihat halindedir. Onun için en büyük savaştan Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam dönerken sahabeye buyurmuştu. Küçük cihattan büyük cihada döndük. Ne demek? Öyle bir savaş ki bir kişiye yirmi kişi düşüyor bir kişiye 20 kişi. Ona küçük cihat dedi. Yani bir kişinin 20 kişiyle savaşması küçük. Bundan daha büyüğü bizi bekliyor dedi. O nefsimizle yapacağımız cihattır buyurdu. Nefis yani karşı karşıya kaldığımız 20 düşmandan daha şiddetliymiş. Eğer düşmanı bilmiyorsak, tanımıyorsak, anlamamışsak savaşmamız mümkün değildir. Hatta belki işin daha garibi böyle bir savaşın içinde olduğumuzdan haberimiz yok. Bir yandan nefis saldırıyor, onunla cihad etmen gerekir. Bir yandan şeytan saldırıyor, vesvese veriyor, onunla cihad etmen gerekir. Bir yandan dünyaya ait Hangi arzun, hangi isteğin seni çekiyorsa onunla cihad etmen gerekir. Onun için Allah evet, anayı, babayı, evladı, aşireti saydı, ticareti saydı, evi saydı. Kendisiyle huzur bulduğu, sükun bulduğu, dünyaya ait ne varsa evet, hepsini saydı. Hepsi Cihad edilmesi gereken hususlarmış. Yani bunlar seni aldatmasın. Bunlar seni Allah yolunda cihad etmekten alı koymasın dedi. Onun için eğer Allah'tan, Resulünden ve Allah yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse dedi. Allah'ın rızasını kazanman için her şeyi feda edebilmen gerekir. Ve hiçbir şeye de bakmaman gerekir. Gerektiğinde bunu böyle yapman gerekir. Hiç kimseye bu tavizi vermemen gerekir dedi. Ne malı kaybetmeye, ne evi huzuri kaybetmeye, ne anayı babayı kardeşi evladı kaybetmeye, bu tavizi vermemen gerekir. Allah yolunda cihad ederken, Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırken, Hazreti insan olmaya çalışırken, Allah'a abd olmaya çalışırken. Allah'ın yeryüzündeki halifesi olmaya çalışırken hiç kimseye taviz vermemen gerekir. Hiç kimsenin sözü veya sevgisi veya onu kazanmak senin için Allah yolunda cihad etmekten daha sevgili olmamalıdır dedi. Olursa ne olur? Basıklardan olursun dedi. Bu öyle bir imanı gerektirir ki Allah'ı her şeyden daha çok sevmen gerekir ki bunu becerebilesin. İmam, İmam Allah'ı ve Resulü'nü her şeyden daha çok sevmektir. Dolayısıyla ahireti dünyadan daha çok sevmektir. Şeytani olan şeyi değil, meleki olan şeyi sevmektir. Allah'ın sözünü, kelamını her sözden daha çok sevmektir. Allah'ın Resulü'nü örnek almaktan, her örnekten daha çok sevmektir böyle olmayınca iman olmuyor dolayısıyla iman olmayınca bir kulun cihad etmesi de mümkün değildir Allah cihari sevmeniz lazım dedi hem de her şeyden daha çok severse ne yapar severse gerekeni yapar Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırken her şeye herkese karşı koyabilir gücü buna yeter Yoksa gücü yetmez. Fela tuti el <'il> kafirin, kafirlere itaat etme. Vajahidrum bihi cihaden kemira. En büyük cihad ile onlarla cihad et. Savaş demesi başka bir şeydir. Cihad et demesi başka bir şeydir. Onun için önce kafirlere itaat etme dedi. En büyük cihad ile onlarla cihad et. Bu cihad Kur'an ile yapılması gereken, kafirin küfrü ile yapılması gereken cihattır. Kafirin küfrü ile Kur'an ile cihad edilir, Allah'ın vahyi ile cihad edilir. Bu, Allah buna en büyük cihad dedi. Kafirlerle yapılması gereken en büyük cihad. Yani o köfrü Kur'an'ın nuruyla aydınlatman lazım. Allah'ın vahyini onlara taşıman lazım. Onların o karanlık küfrünü, zulmetini, küfrünü aydınlatman lazım. Gönüllerini aydınlatman lazım. Eğer bunu yapmazsan itaat etmek zorunda kalırsın. Bunu ispatlayamazsan, onları aydınlatmazsan küfrüne itaat etmek zorunda kalırsın. Buna bakıldığında bugün müminler, Müslümanlar en büyük cihadiyle, ile küfürle cihati yapamıyor. Niye? Kitabından uzaklaşmış ondan. Kendisi hakkı bilmiyor. Hakkı nasıl taşısın? Kendisi Allah'ın ayetlerini, vahyinini bilmiyor. İnanmayanlara, hakkı örtenlere nasıl onu taşısın? Cihadı yapamıyor. Bu cihad aynı zamanda kendi nefsiyle de yaparken gene onlara Allah'ın ayetleri lazım. Yani nefis konuşurken ona sus diyebilmesi için ona bir ayet okuması lazım. Rabbim böyle emretmiş. Neden konuşuyorsun? Neden beni başka tarafa çekiyorsun? Allah böyle söylememiş mi? Sen iman etmemiş misin? Bunu kendi nefsine söyleyebilmelidir. Eğer Allah'ın ayetlerini bilmiyorsa, nefsiyle mücadele edemez. Yani küfreden, kafir olan nefsine karşı mücadeleyi yapamaz. Önce işe kendinden başlamalıdır. Ve cehidu fil lahi hakkan cihadihi. Allah yolunda hakkıyla cihad edin. Allah için Allah yolunda cihad edin. Üvey tebakkum O sizi seçti. O müminleri seçti. Ve ma c'e ale aleikum didini min O üzerimizde dinde herhangi bir düşlük, zorluk yüklemedi. Bu kolaydır yani. Allah yolunda cihad etmek kolaydır dedi. Allah sizi seçti. Sizin üzerinize bir zorluk, bir güçlük de yüklemedi. Minnette kum İbrahim. Babanızın dini İbrahim'in dini gibi. Yani Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmayan din. Huve semmâkumul müslimîne min kâbr. <gülüyor> o bundan önce size Müslüman ismini vermişti. Allah'a teslim olanlar ismini vermişti. Ve fîhâzâ liyâkûnel resûlû <gülüyor> şehîden aleykum. Allah'ın Resûlü size şahit olsun, size örnek olsun diye... Siz de insanlar için şahitler olun, örnekler olun diye. Demek ki insanlara örnek olmamız gerekirmiş, Allah sizi seçti buyurdu. İman etmeyenlere, münafıklara, kafirlere, cahillere, bilmeyenlere Allah örnek olun dedi. Sizin örneğiniz Allah'ın Resulü'dür. Siz de insanlara aynı şekilde örnek olun dedi. Bunun için cihad edin. Hem de hakkıyla, hak ile cihad edin. Hak Allah'ın kelamidir. Hak Allah'ın ismidir. Allah'ın kelamını okuyun, onu anlayın, onu dinleyin. Canlı Kur'an olun. Şahitler olun. Peygamber gibi şahitler olun, canlı Kur'an olun. O sizi seçti, buyurdu. Devam ediyor. Fəalimü namazı ikame edin, namazla Allah'ın huzurunda durun. Ve a tüzdeka, zekati verin, temizlenmek için verin. Ve ateşimü billah, Allah'a sarılın, Allah'a sarılın, Allah'ın ipine sarılın de Allah'a sarılın dedi. Ne demek Allah'a sarılın? Allah'ın ipine sarılmak, emrine sarılmaktır, Kur'an'a sarılmaktır. Allah'ın ipi Kur'an'dır. Ama bu sefer Allah'a sarılın dedi. Devamında bunu beyan ediyor. Allah'a sarılıyor ne demektir? Hüve mevlakum. O sizin mevlanızdır. O sizin yardımcınızdır. O sizin velinizdir. emel mevla. O ne güzel veli. Ne güzel dost. Ne güzel yardımcıdır. Ve ni'men nesir. O ne güzel yardımcıdır. Ne güzel yardım edendir. Allah size yardım eder dedi. Allah sizin dostunuzdur dedi. Sizin Mevla'nızdır, sizin velinizdir, sizin yardımcınızdır dedi. Allah'a sarılın demek ne demek oldu? Mevla'nıza sarılın, velinize sarılın, dostunuza sarılın. Allah'ın sevgisine sarılın, yakınlığına sarılın, dostluğuna sarılın. Yani bu durumda Allah sizi seçti. Eğer Allah'ın emrettiği gibi hakkıyla, onun yolunda cihad edersen kazanacağın Allah'ın dostluğudur. Allah senin Mevlan olur ve sen Allah'ın dostluğuna sarılmış olursun, Allah ile beraber olmuş olursun, Allah'a yakın olmuş olursun, dost olmuş olursun ve o sana yardım eder. Allah'ın dostluğuna, sevgisine, yakınlığına sarıl dedi. Sen Allah'a dostsun dedi bu ve Haceru ve cahedu sevvililla onlar ki iman ettiler hicret ettiler ve Allah yolunda cihad ettiler bu vedine ev ve Bir de o Allah yolunda cihad edenleri barındıranlar, barındırıp onlara yardım edenler ulaike humul müminine Hakka işte, hakiki mümin onlardır. lehum magfiretun ve rizkun kerim. Onlar için magfiret vardır ve kerim bir rızık vardır. Allah'ın kerim isminin tecellisi vardır. Hem dünyada hem ahirette. Allah onlar hakiki mümindir dedi. Gerisi Gerisi saklanıyor. Ellezine amanu ve haceru ve cehadu fi sabilillahi bi emvalihim ve enfusihim. O kimseler ki iman ettiler, Allah yolunda hicret ettiler, mallarıyla ve canlarıyla Allah yolunda cihad ettiler. E azemu dereceten indallah işte derece itibariyle Allah katında dereceleri büyük olanlar onlardır. Ve ulayi kehumul kurtuluşa muratlarına saadete erenler de onlardır. Cihad deyince bütün hayatı kapsayan bir emirdir. Allah'ın Resulü ile beraber olanlar, Allah'ın Resulü nasıl emrettiyse ona uyanlar cihad etmiştir. Ters düşenler, ayrı düşenler değil. İtiraz edenler değil. Bahane üretenler değil. Yani Resulullah Efendimiz haydi savaşa dediğinde, haydi ölüme dediğinde eğer biri yeri kalırsa hemen Allah ona, Münafık damgasını vurur. Bu münafık dedi. Yani gerektiğinde ölüme de gidebilmelidir. Canını da verebilmelidir. لَا يَسْتَعْزِنُكَ اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاَخِرِ Haydi savaşa dediğinde ya da bir iş için haydi hep beraber işi yapalım dediğinde Allah'a ve ahirete iman edenler senden izin istemezler. Allah'a ve ahirete iman edenler senden izin istemezler. Yani mazeret göstermezler. Bana izin ver işim var demezler. En yücehidu bi emvalihim ve enfusihim. Mallarıyla veya canlarıyla cihad etmek için cihattan kaçmazlar. Bahane üretmezler. İster malıyla olsun, ister canıyla olsun cihattan kaçmazlar. Vallahu bil muttaqin. Allah muttakileri en iyi bilendir. Kim Allah'a karşı sorumluluğunu yerine getirmek istiyor, kim bundan kaçıyor, ciddiye almıyor, bunu Allah biliyor. Yani kimse Allah'ı kandıramaz. Mazeret üretip Allah'ı kandıramaz. İnma yestezunuke o senden izin isteyenler elledine la yu'minun billahi ve'l-yevmil Onlar Allah'a ve ahirete iman etmemişlerdir. Wirthabak kulubuhum. Onların kalpleri şüpheye düşmüştür. Şüpheye. Onlar şeytanın verdiği vesveseye kapılmıştır. Yani Resulullah Efendimizle beraber olanlardır bunlar. İzin istiyorsa, katili şüpheye düşmüştür. Şeytanı verdi ve senin peşinden gidiyordur yani. Taum firibih yeterededun. Onlar şüphe ve tereddüt içindedirler. Eğer şüphe ve tereddüt içinde olmasalardı, kaçmazlardı, itiraz etmezlerdi, izin istemezlerdi. Vello aradı, guruge, la adalı lehü gede. Eğer onlar seninle beraber olmak isteselerdi, seninle beraber cihad etmek ya da savaşa çıkmak isteselerdi, elbette ki onun için hazırlık yaparlardı. Velakin Kerih Allahın bi'a sahu. Allah onların o davranışından razı olmadı. Allah'a göre onların hali, hareketleri, davranışları kerihti, çirkindi. Ve <fessizlik> sebete onların o halleri onları oyaladı ve kiler udu, mael, qaidin. Allah da o oturanlarla yani oturan kadınlarla beraber siz de oturun dedi daha doğrusu kadınlar gibi siz de oturun dedi devam ediyor ayet <gülüyor> <gülüyor> eğer onlar sizinle beraber cihad etmeye ve savaşmaya çıksalardı size bir faydaları olmazdı neden? Çünkü şüphe ve tereddüt var işlerinde. İlla habalen ve öde o خلالكم fitne. Ancak sizin aranızda fitne çıkarırlardı. Sizi fitneye düşürürlerdi. Ya da fitne çıkarmak için sizinle beraber olurlardı. Ve fikum semaun lehum. Bir de sizin içinizde onları dinleyenler de vardır. Onların verdiği o vesveseye, o konuşmalarına kulak verenler de vardır. Onları dinleyenler de vardır. Vallahu alimin biz zalimin. Allah zalimleri en iyi bilendir. Allah zalimleri bilir kendisine zulmedenleri bilir. Neyi anlamamız gerekir burada? Eğer birinin kalbinde vesvese varsa, şüphe varsa, Allah yolunda iş cihada gelince, çaba gayret sarf etmeye gelince, Allah için, Allah yolunda bir şeyler yapmak için davet edilince, bakıyorsun ki vesvese çıkardı. Allah ne buyurdu? Aranızda öyleleri vardır. Bununla beraber, Aranızda onları dinlenenler de vardır. Bu her zaman için böyledir. Biz de ne zaman bir iş yapmak istesek, böyle kalbinde hastalık olanlar hemen bakıyorsun ki bir şeyler üretmeye başladı. Vesvese vermeye başladı. Şu niye şöyle olmuş, bu niye böyle söyledi, bunu niye böyle yaptı? Onları dinlenenler de var. Onların o sözüne kaplanlar da var. Onlar da kendine zulmediyor dedi. Allah zalimleri en iyi bilendir. Onlar da kendilerine zulmediyorlar. Onun da rahmet olması gerekir. Bunu anlamaları gerekir. Allah yolunda eğer bir şey yapmaya çalışıyorsak birileri mani oluyorsa onlar Allah'a ve ahirete iman etmemişleri bir kere. Aynı şekilde onlara uyanlar da kendilerine zülme diyorlar. Onların fitnesine düşmüş oluyorlar. Onların uzak olması yakın olmasından daha iyidir. Böyle vesvese üreten, şüphe üreten, Allah yolundan alıkoymaya çalışan bahane uyduranlar onların bizimle beraber olmasındansa Olmamaları daha iyidir. Daha hayırlıydır. Çünkü Allah ne buyurdu? Çünkü içinizde onları dinleyenler de var. Onların fitnesine kapılacak olanlar da vardır. Bu her zaman böyledir. Kıyamete kadar bu böyledir yani. Neden adı koymaya çalışır? Allah yolunda cihattan. Söyledim cihat bir tek savaş değildir. Savaşın ismi mukateledir karşılıklı birbirini öldürme manasına gelir, mukatele. Cihad her anda olması gerekir. Yani Allah için bir şey yapılıyorsa orada cihad gerekir. O her ne olursa olsun. Eğer toplu halde yapılıyorsa o Allah yolunda cihattır. Ve iddâ un suretun bir süre sana indirdiğimizde ve amine billahi ve cahidu ma'ar rasul onlara Allah'a iman edin ve Allah'ın resulü ile beraber cihad edin diye bir sure indirildiğinde iste zeneke tevli minhum onlardan servet sahibi olanlar mevki makam sahibi olanlar rahatları yerinde olanlar senden izin istediler ve kalu zerna nekun meal qaidin dediler ki bırak biz oturanlarla beraber kalalım oturanlarla beraber oturalım yani cihat yapmayalım cihada gelmeyelim dediler radu bi en yekuna meal khawalif oturup karanlarla beraber olmaya razı oldular. Vetubi ala kulubihim. Onların kalpleri mühürlendi. Fahum la yafkahun. Artık onlar fıkıh edemezler, anlayamazlar. Kalpleri mühürlenmiş, haberleri yok. Neden? Bir sefer Resulullah Efendimizle beraber cihada, savaşa gitmeye razı olmadıkları için orada oturup kalmak için izin istediklerinden dolayı. Ayet devam ediyor. Lakinir resulü vellezina amenu ma'ah. Ama peygamber ve onunla beraber olanlar. Onunla beraber olanlar demek onun peygamberliğini Kendisine olmuş gibi kabul edenler. Allah'ın ona vahyettiğini kendisine vahyedilmiş gibi kabul edenler. Allah'ın her emrini, her vahyini kendisine Rabbinden gelen emir olarak kabul edenler. Onun gibi iman edenler. Allah'ın Resulü gibi iman edenler. Onun için peygamber ve onunla beraber olanlar. Cahedu bi emvalihim ve enfusihim. Onlar mallarıyla ve canlarıyla cihad ettiler ve ederler. Ve ulaike lehumul hayrat. Bütün hayırlar bunlarındır. Ve ulaike humul müflihun. Felaharenler <gülüyor> kurtuluşa, saadete erenler de bunlardır. Ve <gülüyor> katiluhum. Savaşın dedi Allah. Savaşın. Söyledim. İki türlü cihad vardı. Bir zahiri olarak savaşmak, cihad etmek. Bir de büyük cihad, kulun nefsiyle olan cihadı. <Sessizlik> Hatta la tekune fitne, fitne kalmayıncaya kadar. Fitne demek, imtihan demektir. İmtihan tamamlanıncaya kadar. Ve ykun al dinu kullu lla. Din bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar. Önce kulun kendisiyle, kendi nefsiyle savaşması lazım. Tabi tutulduğu bütün imtihanları geçmesi gerekir. Artık onun için imtihan kalmaması gerekir. Fitne kalmaması gerekir hata yapma, yanlış yapma, anlamama imkanı kalmayana kadar. Din, bütünüyle Allah'ın oluncaya kadar. Ne demek? Din, Allah'ın yolu demek. Din, hayat demektir. Hayatı, bütünüyle Allah'a ait oluncaya kadar. Hayatın bütünüyle Allah'a ait oluncaya kadar savaş dedi. Yani, ya nefis ruhu boğup öldürecek ya da Manevi taraf nefsi öldürecek. Öldürmesi gerekir. Bertaraf etmesi gerekir. Yok etmesi gerekir. Ne zamana yok etmiş olur? İman edince. Bütünüyle din Allah'ın olunca, yani bütünüyle Allah'ın hükmüne girinceye kadar onunla savaşa devam et dediğim. Onunla savaş. Pe'nin Tehv Eğer bundan vazgeçerlerse, fəin Allah bimayamlıne besir. Allah onların yaptıklarını görendir. Zahiri olarak savaşırken, eğer onlar köfründen vazgeçerlerse, insanları fitneye düşürmekten Allah yolundan alıkoymaktan vazgeçerlerse, Allah onların yaptıklarını görendir. Bu durumda. Evet, onları ne yapman lazım? Affetmen lazım. Bırakman lazım yani. Nefis için bu nasıl uygulanmalıdır? Nefis eğer yaptıklarından vazgeçerse, itirazlarından vazgeçerse, şeytanın verdiği ve sözlerine kapılmaktan vazgeçerse, bu durumda ne yapman gerekir? Allah affedendir. Rahat bırak yani. Allah'a teslim olduktan sonra ona zulmetme dedik. İster insan olsun, ister kendi nefsin olsun. Evet. Ben sadece cihad ile ilgili birkaç ayeti okudum. Beraber anlayalım diye cihadi. İnsan her anda, her haliyle, nefsiyle bir cihad halindedir. İstese de istemese de. Çünkü sürekli ona Allah'ın bir vahyi vardır, bir emri vardır veya bir yasağı vardır. Ya şöyle yap diyor ya da şunu yapma diyor. Her anda. Ya şöyle düşün diyor ya da şöyle düşünme diyor. Yani düşündüğü şey ya Allah'ın rızasına emrine uygundur ya da aykırıdır. Tercihi kendisi yapar Yalnız. Allah her şeye kaderini koymuştur dedi. Kaderi alimlerimiz imanın şartı olarak kabul ettiler. Bir kısım alimlerimiz de İslam'ın şartı altıncı olarak cihadı koydu. Cihad, İslam'ın bir şartı olabilir dediler. İkisi de doğru değil. Ne kader imanın şartı ne de cihad İslam'ın şartıdır. Her biri beş tanedir. Allah öyle beyan etti çünkü. Ama neden şartı değildir. Çünkü bütün hayatı kapsıyor da ondan. Kader de bütün hayatı kapsıyor da ondan. Yani öyle bir parça anlatıp bu cihadır demek doğru değildir. Her anda cihat vardır. Yani her anda aklınla cihat ediyorsun. Doğruyu anlamaya çalışıyorsun. Doğruyu yanlışı birbirinden ayırmaya çalışıyorsun. Hakla batını birbirinden ayırmaya çalışıyorsun. Bu aklın cihadidir. Gönlün cihadi vardır. Neyi sevecek? Ruhun istediği Rabbidir. Ama nefis de dünyayı seviyor. Bedenin arzularını, isteklerini tercih ediyor. Küfrü seviyor, şirki seviyor, kibirlenmeyi seviyor, haset etmeyi seviyor. O da ruhla karşı karşıyadır. Gönülle karşı karşıyadır. Gönül, nefisle sürekli cihad etmek zorundadır. Yani Allah'ın sevgisini en öne alıp onu kemale erdirmeye çalışır. Ama de bunun tersini yapar. Hangisi galip gelirse o kazanır. Nefis galip gelirse sahibini küfre, cehenneme yuvarlar. Ama gönül eğer galip gelirse sahibini, sahibi ne olur? Mü'min olur, Müslüman olur, Veli olur, Allah'a dost olur, cennetlik olur, gönlü cennet olur. Allah'ın sevgisiyle gönlü cennet oluyor. Cihad ederken, aynı şekilde bütün organlarla cihad etmesi gerekir. Gerektiğinde elini kullanması gerekir, ayağını kullanması gerekir, gözünü kullanması gerekir, eliyle kazandıklarını kullanması gerekir, yani malini kullanması gerekir. Bütün bunları kullanacak olan insandır yalnız. O da hem beden itibariyle varlıktır, bir yanda bedenin arzuları, istekleri onu çeker, dünya onu çeker, bir de nefis vardır O'nda, bir de O kendi tarafına çeker, bir de Allah'ın nefretliği ruh vardır, bir de O davet eder. Ama tercih insana aittir. Eğer ruhundan yana durursa, Allah'tan yana durmuş olur, vahiyden yana durmuş olur, peygamberden yana durmuş olur, kendi hakikatinden, kendisinden yana durmuş olur eğer nefsinden yana durursa, hayali, vehmi olmayan bir şeye taraf çıkmıştır. Ruhunu ona kurban etmiştir. Feda etmiş demektir. Yani kibrine yenilirse, gururuna yenilirse, hasedine yenilirse, onu öne alırsa, onun peşinden giderse. Bu da olmayan bir şeydir aslında. Neye kibirleniyor? Hiçbir şeyin yok ki neye kibirleniyorsun? Dünyaya aldanırsa, Dünyaya yenilirse toprağa topraktan olana yenilirse bedenine yenilmiş demektir gene kaybediyor bedeni burada toprağa gömecek. Hakikat itibariyle o Allah'ın nefetti yürüyuptur. Bunun için cihat gerekiyor yani bu cihat tercih etmek demektir tercih etmek ya Allah'ı tercih edersin. Allah'ın sana nefreti yürühü tercih edersin, onun için cihad edersin, kazanırsın ya da onun dışında ister nefse ait, ister bedene ait olan bir tercih olsun, ebediyen Allah'ın sana nefreti yürühü kaybedersin. Allah bir de bu cihadi sevmen lazım dedi. Eğer beni seviyorsan, iman etmişsen, senin bu cihadi sevmen lazım. Hem de her şeyden daha çok. Allah'ı, Resulü'nü ve Allah yolunda cihad etmeyi dedi. Ne demek oldu? Sen Allah'ın Resulü gibi olmak mı istiyorsun? Sen Allah'ın sana nefret ettiği ruh olmak mı istiyorsun? Sen Allah'a dost olmak mı istiyorsun? Resulüyle beraber olmak mı istiyorsun? Senin eğer istiyorsan, samimiysen, ciddiysen senin onun yolunda cihad etmeyi de sevmen lazım. Sevmiyorsan sorun var. O sana ağır geliyorsa, cihad ederken, yani Allah'ın rızasını kazanmaya çalışırken, onu aşkla yapmıyorsan, muhabbetle yapmıyorsan, bunu yaparken sıkıntı duyuyorsan, belanı bekledik, Sen iman etmemişsin dedi İnsan Allah'a yakınlığı nasıl sevmez? Eğer Allah'ı seviyorsa, Allah için bir şey yaptığında nasıl sevilmez? Onu nasıl sevmez? Eğer Allah'ı seviyorsa, iman etmiş de yani Allah için bir şey yaparken nasıl sıkıntı duyabilir? Allah için ister malıyla olsun ister canıyla olsun cihad ederken o onu her şeyden yani anasından, babasından, evladından malından, aşiretinden ticaretinden, evinden daha çok nasıl sevmez? Sevmiyorsa belanı bekle dedi. Sen fasıksın dedi. Allah fasıkları hidayete erdirmez dedi. Bu bir iman meselesi. Allah yolunda cihad etmek iman meselesidir. İmanın varsa cihadi seviyorsun. Allah hükmünü koydu. Dileyen, dilediği gibi hüküm verme hakkına da sahiptir. Eğer Allah'ın hükmünü kabul etmiyorsa, kendisine bin türlü mazeret uydurabilir. Bahane çıkarabilir, fetva verebilir. Ama Allah'ın hükmü ortadadır. Eğer sizin için Allah, Resulü ve onun yolunda cihad etmekten her şeyden daha sevgili değilse bir de Allah tek tek anlattı. Ananız, babanız, evladınız, ticaretiniz, malınız, aşiretiniz, eviniz, Bunlardan herhangi biri sizin için Allah'tan, Resulünden ve onun yolunda cihad etmekten daha sevgiliyse Allah'tan belanızı bekleyin dedi. Allah fasıkları hidayete erdirmez dedi. Bunlar fasıktır dedi. Diğer ayetlerde ne buyururdu? Bunlar Allah'a ve ahirete iman etmemiştir dedi. O zaman kendimizi kontrol ediyoruz. Allah Resulü ve onun yolunda cihad etmek bizim için her şeyden daha sevgili midir, değil midir? Kendimizi kandırmıyoruz. Allah bizi bir gün mutlaka huzura alır. Hem de bu her anda olabilecek şeydir. Belki bugün, belki bir saat sonra, belki bir sene sonra fark etmiyor. Ama iman etmek için çaba gayret sarf etmemiz gerekir. İman etmek için. Gerçek manada iman etmek için. Allah Resulü ve onun yolunda cihad etmek bizim için her şeyden daha sevgili olmalıdır. Bunun için yine cihad etmek gerekir. İmanımızı artırmaya çalışmamız gerekir. Yoksa aslında herkes her şeyi biliyor. Neden hep beraber olmaya çalışıyoruz, hep beraber olmaya davet ediyoruz, hep beraber Allah demeye çalışıyoruz, feryat etmeye çalışıyoruz? Allah'a yakın olalım diye, her anda Allah'a biraz daha yaklaşalım diye, Rabbimizi biraz daha sevelim diye, nefsimizin şerrinden, hilesinden, O'nun köfründen, şirkinden, nifakından biraz daha kurtulalım diye. Öyle ki Allah Resulü ve O'nun yolunda cihad etmek bizim için her şeyden daha sevgili olsun diye. Sohbet de bunun içindir, zikir de bunun içindir, bununla beraber ibadet de bunun için olmalıdır. İbadetimiz bizi Allah'a yaklaştırmıyorsa, dünyadan, dünyanın sevgisinden, uzaklaştırmıyorsa bir sorun var. Allah yolunda cihad etmeyi bize sevdirmiyorsa hem de her şeyden daha çok ama bakacağız Allah'ı seviyorum demek Resulü'nü seviyorum demek olaydır ve kul kendini burada kandırabilir. Ama Allah yolunda cihad etmeyi sevmek konusunda Kul kendini kandıramaz. Kendini biliyor. Elbette ki bunu yapanlar vardır. Sahabe gibi. Sahabenin yaptığı gibi yapanlar vardır. Şeytan hiçbir şekilde onları kandıramaz, hile yapamaz, vesvese verip tuzağa düşüremez. Ama... Ben müminim ve ben Müslümanım, ben Allah'ı seviyorum, ben Allah'ı istiyorum deyip de bunu eğer beceremiyorsak bu durumda ne yapmamız lazım? Evet, nefsimize söylememiz lazım. Demek beni kandırıyorsun. Demek bana hile yapıyorsun. Bana mümin olduğunu, iman ettiğini söylüyorsun, Allah'a teslim olduğunu söylüyorsun, Allah'ı ve Resulü her şeyden daha çok sevdiğini söylüyorsun. Peki neden Allah yolunda cihad etmeyi, çaba, gayret sarf etmeyi malıyla canıyla dedi Allah? Malınla, canınla neden kaçıyorsun? Niye Allah yolunda cihad etmek sana öyle ağır geliyor? Niye bahane üretiyorsun, niye kaçıyorsun? Kaçanlar Allah'a ve ahirete iman etmemiştir dedi. Allah yolunda malıyla, canıyla cihad edenler hakiki mümindir dedi gerisi sahtedir dedi evet kendimizi hesaba çekiyoruz bütün bunları Allah anlatırken kendimizi anlayalım diyedir tanıyalım diyedir, bilelim diyedir sonra gerekeni yapalım diyedir eğer bir hastalık varsa onu tedavi edelim diyedir evet kul Allah'tan bir şeyler isteyen değildir. Ya Rabbi şunu istiyorum, bunu istiyorum, şunu ver, bunu ver diyenler değildir. Kul, Ya Rabbi senin için ne yapabilirim? Allah beni sev dedi, Resulümü sev dedi, benim yolumda malınla, canınla cihad etmeyi sev dedi. Sev ve onu öyle yap dedi. Sevip sevmediğini sen biliyorsun dedi. Korkarım ki bunu kaybetmişiz. Elbette ki yapanlar yapıyor. Kim Allah için ne yapıyorsa, nerede yaparsa yapsın, nasıl yaparsa yapsın, Allah için bir şeyler yapmaya çalışıyorsa, bu Allah yolunda cihattır. Ona yardım etmek lazım. Elimizle yardım etmemiz lazım. Dilimizle yardım etmemiz lazım. Hiçbir şey yapamıyorsak, gönlümüzle yani onları sevmemiz lazım. Allah hepimizi gerçek manada cihad edenlerden eylesin. Allah'ı Resulü'nü ve onun yolunda, Allah yolunda cihad etmeyi, malımızla, canımızla cihad etmeyi her şeyden daha çok sevenlerden eylesin. Anamızdan, babamızdan, evladımızdan, aşiretimizden, eşlerimizden, ticaretimizden, evlerimizden daha çok sevmeyi nasip eylesin. İkram etsin inşallah. Bunu kazanmak için bu yolda cihad edip bunu kazanmayı nasip etsin inşallah. Allah bizi kaçanlardan eylemesin. Mazeret üretip Allah yolunda kaçmak için izin isteyenlerden eylemesin. Allah'a ve ahirete iman etmemiş Fasıklar dediği o cihad etmeyen kullarından eylemesin. Amin. Allah bizi gerçek manada yolunda cihad edenlerden eylesin. Amin. Nefsiyle cihad edenlerden eylesin. Amin. Şeytanla cihad edenlerden Amin. eylesin. Malıyla, canıyla Allah yolunda cihad edenlerden eylesin inşallah. Amin. Allah hepimizden razı olsun